77. Bölüm Mescide bir adam girdi, bir köşeye çekildi ve namaza durdu. Peygamber Efendimiz birkaç kişiyle sohbet etmekteydi. Adam koşar gibi namaz kılıyor, başını secdeye koymasıyla kaldırması bir oluyordu. Fik kısa bir zamanda namazını bitirdi, geldi ve selam verdi. Efendimiz onun selamını aldı, sonra da ''Dön namaz kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' dedi. Adam ses çıkarmadı, gitti aynı namazı bir daha kıldı, geldi. Selamına karşılık verildikten sonra ilk emir tekrarlandı. ''Dön namaz kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' Adam yine bir şey demedi. Yine aynı hızla namazını bitirdi ve geldi. Üçüncü defa namaz kılması söylendiği zaman samimi bir ifadeyle. Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bir başka türlü namaz bilmiyorum. Daha güzel kılacak bilgiye de sahip değilim. Nasıl namaz kılacağımı bana öğret dedi. O zaman Efendimiz şunları söyledi. Namaza durduğun zaman Allahu ekber diyerek tekbir al. Sonra kolayına gelen ezbere bildiğin yerden Kur'an oku. Sonra rüku et ve hareketsiz duracak kadar ruku halinde dur. Sonra doğrul ve ayakta hareket etmeden duracak şekilde bekle. Sonra secdeye var. Kıpırdamadan duracak kadar secde hali üzere kal. Sonra otur. Hareket etmeden oturacak kadar bekle. Ve bunu bütün namazlarında böyle yap. Adam bu defa Resulullah Efendimizin tarif ettiği gibi kılmak üzere mescidin bir köşesine çekildi. Namaz müminin Rabbine arz edeceği en önemli ibadetiydi. Bu sebeple huzur ve sükun isterdi. Doğru dürüst, emredildiği gibi kılınırsa insanı kötülüklerden, fenalıklardan uzak tutacaktı. Cenab-ı Mevla'nın huzurunda bulunduğu düşünce ve şuuru, bir namazı başından sonuna kaplamalıydı. Efendimiz bu durumu anlatmak üzere arkadaşlarına döndü. Allah Teala şöyle buyurur. Ben namaza okunan Fatiha suresini kulumla kendi aramda ikiye taksim ettim. Yarısı bana, yarısı ona aittir. Kuluma da istediği neyse verilecektir. İnsan, namazda hamd alemlerin Rabbine mahsustur dediği zaman, Allah Teala, kulum bana hamd etti der. Allah Rahmandır, Rahimdir dediği zaman, kulum metetti der. Rabbim, hesap ve ceza gününün sahibi ve malikidir dediğinde, Kulum benim yüceliğimi kabul ve itiraf etti der. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz dediğinde işte burası benimle kulumun arasında olan kısımdır. Kulumun istediği kendine verilecektir der. Ya Rab! bizi dost doğru olan yola, kendilerine nimetini ihsan ettiğin kullarının yoluna hidayet buyur. Gazaba uğramışların ve dalalete düşmüşlerin yoluna değil dediğinde, işte bu kısım kuluma ait olandır. Kulumun istediği de ona verilecektir, buyurur. Seyyidül Enbiya Efendimizin bu anlattıklarına göre, bir insan namaz kılarken Allah Teala ile konuşmuş gibiydi. Allah Teala sadece bir rekatta üç defa, kulumun istediği kendine verilecektir buyurursa, artık namazın önemi üzerinde fazla söze ihtiyaç olmamalıydı. Kula düşen, namazını ciddiyet üzere kılmak, namazda yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz derken, bu sözü kime karşı söylediğinin farkında olmasıydı. Huzuru ilahide durmak, Rabbine ibadetini arz etmek, onun huzurunda başını secdeye koymak. Ama kalbini Rabbi ile hiç ilgisi olmayan, namaz kılana hiç yakışmayan düşüncelerle meşgul etmek. İşte insanı yoldan koyan bu haldi. Böyle namaz kılınan namaz nasıl olur da insanı fenalıklardan ve kötülüklerden alıkoyardı? Medineli birkaç Müslüman bir rahiple konuşuyorlardı. Henüz delikanlılık çağına ulaşmış bir genç olan Selame, adamı görünce eski bir hatırasını tazeledi. Birkaç yıl evvel onu evlerinin önünde ateşli bir konuşma yaparken izlemişti. Alev alev yanan bir tandır atılmayı bile ahiretteki azaba atılmaktan daha hoş gördüğünü anlatmış, bu sözlerini hayretle karşılayanlara da Mekke taraflarını göstererek oradan gelecek bir peygamberin sözlerine şahit olacağından bahsetmişti. O gün adamın samimiyetle heyecanla yaptığı konuşma Selemen'in zihninde adeta perçinlenmişti. Şimdi onunla konuşmakta olanların da o gün yaptığı hitabı dinleyenlerden olduğu anlaşılmaktaydı. Sen değil miydin o zaman Mekke tarafından peygamber geleceğini söyleyen ''Evet bendim. Yine siz değil miydiniz o peygambere iman edeceğiz ve sizin canınıza okuyacağız.'' diyenler. ''Evet bizdik. Peki şimdi neden inanmıyorsunuz?'' Rahip oldukça pişkin bir ifadeyle. ''İyi ama'' dedi. ''Bu sizin adamınız. Bizim beklediğimiz peygamber değil ki.'' Henüz delikanlılık çağında bulunan ve damarlarındaki kan fıkır fıkır kaynayan Seleme, bu arsız rahibin boğazına sarılıp onu boğmamak için kendini zor tuttu. O günkü samimiyet de, bugünkü pişkinlik de bu adama aitti. Girdiği bir bahçede eline geçirdiği taşı hurma ağacına fırlatan çocuk... Ensesine bir elin dokunduğunu hissedinceye kadar zevkli bir iş yaptığından emindi. Ara sıra taş bir hurma salkımına rastlıyor, bir iki hurma dökülüyordu. Çocuk önce onları midesine indiriyor, sonra yine taşını alıyor, yine atıyordu. Yakalandığını anlayınca içine korku ve pişmanlık dolu verdi. Bir daha yapmayacağım amcacığım, fakat bu söz yeterli bulunmadı. Cevap bu ifadenin aksineydi. Bu senin ilk taşladığın değil ki Bırakmadı yakasını Aldığı gibi onu mescide kadar getirdi Ya Resulallah dedi Bu çocuğa güç yetiremiyoruz Hurmaları taşlamaktan başka iş yaptığı yok Efendimiz Çocuğa baktılar Oğlum hurmaları neden taşlıyorsun Yiyeyim diye Bir daha böyle yapma ''Dibine dökülenlerden ye.'' Sonra başını okşadı ve ''Allah'ım bu çocuğun karnını doyur.'' diye dua etti. Birkaç gün sonraydı. Gözyaşlarını silesiyle mescide giren bir çocuk Resulullah Efendimizin yanına kadar geldi. Hıçkırıklarını zapt etmeye çalışırken ''Ey Allah'ın peygamberi.'' dedi. ''Çok acıktım. Bir bahçeye girdim. Uğraşa didine bir hurma salkımını kopardım. Bir kısmını yedim. Kalanını da ceplerime doldurdum. Ama sahibi beni yakaladı. Dövdü. Üstelik mi de aldı.'' dedi. Sözlerini bitirdiği zaman tekrar ağlamaya başladı. Adama haber salındı. Geldi ve selam verdi. Sorulunca da çocuğun anlattıklarını tekrarladı. ''Efendimiz ona.'' ''Bu çocuğu dövmeden evvel ona bilmediği edebi öğretmeli ve karnını doyurmalıydın. Şimdi ona elbisesini geri ver.'' dedi. Adam çocuğun elinden tuttu ve götürdü. Elbise geri verildi, karnı doyuruldu. Güzel sözlerle gönlü alındı. Oradan ayrılan çocukla birlikte bir zembil dolusu hurma bahşiş olarak gönderiliyordu.'' Çocukların ağaçları taşlama sebepleri arasında yaramazlığa ilave olarak bir de mevsimin kurak geçmesi vardı. Bir gün Ebu Talha evine üzüntülü bir çehreyle döndü. Ümmü Süleym onun halini beğenmedi. ''Neyin var? Neden üzgün görüyorum seni?'' dedi. ''Peygamber Efendimizin sesi bana pek zayıf geldi.'' Karnının aç olduğunu fark ettim. Bir şeyler gönderebilirsek diyorum, evde yiyecek var mı? Ümmü Süleym hemen iki arpa ekmeği çıkardı, başörtüsüne sardı. Onu da Enes'in beline bağladı. Resulullah Efendimiz'e götür, dedi. Enes, geldiğinde Nebi Zişan Efendimiz mescitte oturuyorlardı. Ebu Talha mı gönderdi seni? Evet. Yemekle, evet. Yanındakilere döndü. ''Yürüyün gidiyoruz.'' dedi. Hep birden kalktılar. Enes durumu bildirmek üzere önden koştu. Ebu Talha'ya Efendimizin kalabalık bir cemaat halinde gelmekte olduğunu haber verdi. Ebu Talha telaşa kapıldı. Bu kadar insanı doyuracak yemeğin olmadığı belliydi. Gelenlere de bunu açıkça anlatamaz, evimizde yiyecek yok diyemezdi.'' İçeri girdi. Ümmü Süleym'e haber verdi. İşin kötüsü, evde yiyecek de yok diye ilave etti. Ümmü Süleym sükunetle. Allah ve Resulü her şeyin en iyisini bilir, diye cevap verdi. Ebu Talha dışarı çıktı, gelenleri karşıladı. Buyurun ya Resulallah, dedi ve fısıltı halinde ilave etti. Ey Allah'ın Resulü, gönderdiğimiz yemek... Sadece size yetecek kadardı. Resulullah gülümsüyorlardı. Cevap vermedi. Geldiler, ikisi içeri girdiler. ''Ey Ümmü Süleym'' dedi Peygamber Efendimiz. ''Yanında ne varsa getir.'' Enes'le gönderilen ekmekler getirildi, doğrandı. Ümmü Süleym, yağ dağarcığından üzerine bir miktar yağ ekti, karıştırdı. Daha sonra Peygamber Efendimiz bir dua okudular. Ey Enes, bana dışarıdakilerden on kişi çağır, dedi. On kişi geldi, oturdular. Doyuncaya kadar yediler. Onlar kalktılar, tekrar bir on kişi daha geldi. Onlar da yedi, ve çekildi. Böylece Enes, yedi veya sekiz defa onar kişinin girip, Sofranın başına oturduğunu ve doyuncaya kadar yediğini gözleriyle gördü. Adamların aç, hem de gözleri kararacak derecede aç oldukları belliydi. Sofraya ilk konulandan başka yemeğin konmadığı muhakkaktı. Ancak yemeğin hala eskisi kadar hatta daha çok halde tabakta durduğuna da kimse itiraz edemezdi. Herkes doyup çekildikten sonra peygamber efendimiz de besmele çekerek yemeye başladılar. O da karnını doyurmuş ve kalkmıştı. Resulullah aleyhisselam dua ederek böyle mübarek bir ziyafete vesile oldukları için Eneslere teşekkür ederek ayrıldı. Bu hadise Ebu Talha ailesi için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktı. Daha sonra onlar da oturdular, yemeğin geri kalan kısmını besmele ile yemeye başladılar. Bir sohbet bekliyordu asabı Kiram. Habibi Hüda Efendimiz günlerdir bir sohbet yapmamışlardı. Efendimiz ise böyle bir sohbeti gönülden arzu edecekleri anı bekliyor, demiri tavında dövmek istiyordu. Tok olanın ağırlanması, suya kanmış insana şerbet içirilmesi zor oluyordu. O gün yine gözler, ''Biz hazırız, dinlemek istiyoruz.'' der gibiydi. Nebi Ekrem Efendimiz onlardaki bu hali yağmura hasret olan topraktaki durum kadar açık seçik görüyordu. İsrailoğulları arasında yaşayan üç kişi vardı, diye başladı söze. Biri alaca tenli, biri kel, üçüncüsü de kör. allah Teala onları bir imtihana çekmeyi murat etti. Bir meleği vazifeyle gönderdi. Melek, alaca tenli olana geldi. En çok arzu ettiğin nedir, dedi. Güzel bir renk ve güzel bir ten, dedi adam. İnsanların iğrendiği bu görünüşten kurtulmak, ''Evet, dünyada en çok arzu ettiğim budur.'' Melek onu bir defa sığadı. O anda kendisinin bile nefret ettiği görünümü kaybolmuş, istediğinden daha güzel bir renk gelivermişti. Melek yine sordu. ''En çok sevdiği mal hangisidir?'' ''Devedir.'' Doğurmak üzere olan dişi bir deve verdi. ''Allah senin hakkında bu deveyi bereketli kılsın.'' diye dua ederek ayrıldı. Adam sevincinde ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Melek bu defa kel adama geldi. ''En çok arzu ettiğin şey nedir?'' dedi. ''Güzel bir saç'' dedi adam. Ve bir de insanların iğrendikleri bu halin benden gitmesi. İşte en çok arzu ettiğim şey... Melek onu sığadı. O anda adamın durumu düzeliverdi. Güzel bir saç verildi ona. En çok sevdiğin mal hangisidir? İnektir. Ona da doğurmak üzere olan bir inek verildi. Allah senin hakkında bu ineği bereketli kılsın diye dua ederek melek oradan ayrıldı. Adam bu duruma pek sevinmişti. ''Bu defa kör geldi. En çok istediğin nedir?'' dedi. Kör, ''Gözlerim'' dedi. ''Allah'ın bana görmeyi nasip etmesidir. Ta ki insanları göreyim.'' Bunun üzerine melek onu sağdı. Allah Teala da ona gözlerini ihsan etti. En çok arzu ettiğin mal hangisidir? Koyundur. Ona da doğurmak üzere bir koyun verildi. Dua ederek ayrıldı melek.'' Aradan yıllar geçti. Verilen hayvanlar doğurdu, çoğaldı. Yapılan duanın bereketi sebebiyle birinin vadiyi dolduran devesi, diğerinin Vadi dolusu ineği, öbürünün Vadi dolduran koyunu oldu. Her biri hayatından memnundu. Arzu ettikleri her şeye kavuşmuş durumdaydılar. Derken bir gün melek alaca tenlinin yanına geldi. Tam onun eski hali gibi. Alaca tenli bir insan kıyafetindeydi. Bu kıyafete girişi ona eski halini hatırlatmak içindi. Çok fakir bir adamım, yolcuyum, çaresiz kaldım. Menzilime ulaşabilmem için önce Allah'a sonra sana güveniyorum. Sana bu güzel rengi, bu güzel teni veren, bu malı bağışlayan Allah hakkı için bana bir deve vermeni istiyorum. Ta ki seferimi tamamlayayım dedi. Adamın neşesi kaçmıştı. Tatsız ve buruşuk bir suratla. ''Yerine getirmem lazım gelen birçok vazife var. Hangisini yetişeceğimi bilemiyorum. Sana yardım yapamayacağım.'' dedi. Bu söz üzerine melek, ''Ben seni tanır gibiyim. Sen bir zamanlar insanların iğrendiği alaca tenli bir kişi değil miydin? Üstelik fakir bir adamdın. Allah sana bu nimetleri bahşetti. Yanlışın var.'' dedi adam. ''Galiba beni bir başkasına benzetiyorsun. Bu mala ben ata ve dededen mirasçı oldum.'' ''Yalan söylüyorsun. Allah seni eski haline göndersin.'' dedi melek. Bir anda adam eski halini almış. Mal ve mülk sanki bir hayal olmuştu. Melek oradan ayrıldı. Kel adamın yanına geldi. Bu defa o kel'in eski kıyafetine bürünmüştü. Ona da derdini anlattı. Birinciye söylediklerini ona da söyledi. Ondan da evvelkinin verdiği cevapları aldı. Ona da, ''Eğer yalan söylüyorsan, Allah seni ilk haline çevirsin.'' dedi. Onun daha elinden nimet gitti. O da, eskisi gibi kel, fakir bir adam verdi. Mal ve mülkten eser kalmadı. Sanki... Ortada değişen hiçbir şey yoktu. Melek bu defa körün yanına geldi. Onun eski kıyafeti üzere kör bir insan şeklindeydi. Fakir bir adamım dedi. Yolcuyum, çaresiz kaldım. Bugün yoluma devam edebilmem için önce Allah'ın... Sonra senin yardımına muhtacım. Sana gözünü bağışlayan Allah hakkı için bana bir koyun vermeni istiyorum. Ta ki yolculuğumu tamamlamaya imkan bulayım. Adam ona şöyle cevap verdi. Evet, ben de bir kördüm. Allah bana gözlerimi ihsan etti. Şimdi sen sürüye dal. Canın hangisini istiyorsa onu al. İstemediğini bırak. Yemin ederim ki Allah rızası için alacağın koyunlardan dolayı neden ona alıyorsun denilmeyecektir. Sana zorluk çıkaracak değilim. O zaman melek ona dedi ki: Malın senin olsun. Bu size Allah Teala tarafından yapılan bir imtihandı. Sen yüce Mevla'nın rızasına nail oldun. Arkadaşlarınsa gazaba uğradılar. Resulullah aleyhisselam sözlerini burada bitirdi. Dinleyenleri bu kıssadan alacakları ibretle baş başa bıraktı. Düşünmesini bilen insan için bu anlatılanlarda pek büyük bir ibret vardı. Aydına doğru programımızın 77. bölümünü dinlediniz.